أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت غ ف ر オズ ن ع و ذ بالله من شرور أنفسنا و س ي ター・ ت أ ーリナメン・ユーディヒー・ラーファ・ラー・マドゥー・ディー・ラー・ワン・ユー ل فلا ァ・ラ د ي ディー・ラー・アラー・ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله やあいはなさかのうちのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃん يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محتثاتها وكل م ح ت ث ة بدعه دوام うい ي ことか。 Kardeşlerim biliyorsunuz konumuz dualarla alakalı hadislerle işliyoruz. En son işlediğimiz rivayette Allah Resulü hadi baba verecek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Müslüman kardeşini bu, bu bak bunu bu bu benziyor maviye tamam al bunu. Evet. Kötü mü o? Baba verecek sana hadi. Gel getir ben vereceğim gel. Gel getir oğlum. Sağ ol. Efsabi sensin sen vereceksin. Babacım gel ben göstereceğim sana gel. Ama bir gel bir gel. Tamam ama ben vereceğim bir mağrısı benim cebimde. Benim cebimde ya. Biri kimsenin Müslüman kardeşi hakkında yaptığı dua... Kabul edilen dualardan bir tanesidir. Şey gereksiz arkada bakkalla, istersen bir götür bir şeyler. Tamam? Bir Müslümanın kardeşi hakkında yaptığı dua, kabul edilen dualardan bir tanesidir. Ki en son işlediğimiz hadis bunu çok az gösteren rivayetlerden bir tanesidir ki. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın orada bulunmayan yani orada hazır bulunmayan Müslümanın arkasından yaptığı dua kabul edilen dualardan bir tanesidir buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman orada bulunmayan kardeşi için Müslüman kardeşi için dua ettiği zaman buyuruyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onun başında görevli bir menek gelir hazır bulunur ve Her her defasında Müslüman kardeşini dua ettiğinde melek der ki Amin yani Allahım kabul et ona kabimizli ve aynasını bir benzerini de buna ver diyerek ne yapar Allah Azze ve Celle'e dua eder bu meleğin yaptığı dua yani siz orada bulunmayan bir kardeş için, kardeşiniz için Müslüman kardeşiniz için yaptığınız duaya kim Amin diyor? Melek Amin diyor. Yarabbi kabul et, kabul etine ve bir benzerine, bir aynasını da buna ver diyor. Dua eder Melek. Hatta kardeşlerim seleften bazı alimler kendisi için dua edeceği zaman önce aynasını kardeşi için dua edermiş. Yarabbi kardeşime ver çünkü ikhlaslı yapılan bir dua kardeşi için Müslüman kardeşi için ne yapıyor? Melek Amin diyor. Bu da İnşaallah kabul edilen dualar arasındadır. Ve zaten、e, kabul edilecek dualara baktığımız zaman bir tanesi de biraz önce rivayette geçtiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Müslümanın bir Müslümana arkasında giyabında yaptığı dua İnşaallah Allah'ın izniyle kabul edilen dualardan bir tanesidir. アブドラー・イブネアム・アム・ロディ・アン・シュル・アン・ナトゥー・アン・シュル・デミシティ・アラハン・サディジェ・ベネ・ウェイ・モハメディ・バシズ・ペガンベア・レイ・サラト・ウェス・エラシュル・ブルドルドブルドアイデレク・ピチョ・イン・サン・バマスエン・ゲディン Evet, kardeşlerim bir bedevi Ebu Huray radıyallahu anhudan gelen başka bir rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam namaz kıldırmak için ayağa kalktı. Biz de onunla birlikte ayağa kalktık. Namaz esnasında bedevinin bir tanesi dedi ki Allahümmer hamni ve Muhammeden. Ya Rabbi beni ve Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı bağışla 私たちは、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは ا م たはあな ات あなたは د なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた و あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな و はあなたはあなたはあなたはあな l a あ ا たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた Allah Azze ve Celle katında yüz tane rahmet vardır diyor. Ve o yüz rahmetten sadece bir tanesini yeryüzüne indirmiştir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İşte o yüz rahmetten Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne indirdiği sadece o bir rahmetle İnsanlar birbirine merhamet eder, hayvanlar birbirine merhamet eder diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sadece bir merhametle. Ama sen diyor o bedeliye Allah'ın çok geniş olan rahmetini çok aşırı daralttın diyor. Kardeşlerim burada、e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ın rahmeti geniş olan rahmeti hakkında bu bedevinin böyle dua etmesine ne yapmıştır? Azarlamıştır. Çünkü Allah'ın rahmeti geniş olan rahmeti hakkında bu bedevinin böyle dua etmesine ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle kitabında her kim müminlere bağışlanma dilerse onu ölmüştür. Buyurur ki Haşr Suresi 10. Ayet-i Kerimesinde onlar dua ederken nasıl dua ederler müminler? وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gelenler, يَقُولُونَ <gülüyor> derler ki, şöyle dua ederler, رَبَّنَ اَخْفِرْ لَنَا وَالِيْخْوَانِنَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانَ Ya Rabbi, bizleri ve daha önce imanda bizi geçmiş olan yani daha önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla diye dua ederler. İşte bir müminin yapacağı dua bu şekilde olmalı ki bir hadiste Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki her kim mümin erkekler ve mümin kadınlar için mümine kadınlar için Allah Azze ve Celle'den bağışlama diler ise Muhakkak ki Allah Azze ve Celle her bir mümin erkek ve her bir mümine kadın için ona bir ecir yazar diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki bir müminin bir Müslümanın Müslümana yapması gereken nedir? Onun için Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemesidir. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Haşır Suresi 10. Ayet-i Kerimesinde buyurduğu gibi yazıyor. Onlar şöyle dua ederler. Rabbimiz hem bizleri bağışla hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Bir müminin yapacağı en güzel dualardan bir tanesi bu. Ki buradaki bedevi ne yapıyor? Ya Rabbi sadece beni ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bağışla. Başka da bizimle beraber hiç kimseyi bağışlama diyerek ne yapmıştır? O geniş olan Allah Azze ve Celle'nin rahmetini E, daraltmış ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da ona kızarak sen çok ama çok geniş olan bir şeyi daralttın diyecek ne yapmıştır onu azarlamıştır Allah hepimize、e, hayır versin inşallah kardeşlerim 628 no olur rivayetimiz zayıf、e, 27 nasıl onu bir okur musunuz İbnü Ömer radıyallahu anh demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mecliste oturuşunda yüz kere Allah'tan şöyle bağışlanma dileğindeğini işittim. Rabbim beni bağışla, tövbeni kabul et, bana merhamet et, muhakkak sen tövbenleri çokça kabul eden ve merhamet sahibi olansın. Evet daha önce işlediğimiz bir hadis, geçenki dersinizde hatırlayacak olursanız, Allah Rasulü aleyhisselatü aüsselem diyor sahabeler bir mecliste oturduğumuz zaman アイネメー س リステー、ビズドゥアラハラソラリサラトワセラモン、タムユズデファー、ラブフィルリウォトバレイヤーインナケンタタワーブルラヒン、ラブンベレバウシラ、トゥベメメカボレ、チンキュートゥベレチョクチャカボレデン、ベンマーハメッサヒボオランセンセンディエ、ドワエダーディ、ブリヴァイェキルディエ、アルトゥズィルメセキズノマリヴァイエ、アトゥ���ズィルメドク Hamur bin Meymun şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer şöyle dua ederdi. Allah'ım beni iyi kimselerle beraber öldür. Beni kötü kimselerin arasında bırakma. Ve beni hayırlı kimselere kalır. Amin. Bu ve bundan sonraki rivayetler sahabenin yaptığı dualarla alakalı rivayetler kardeşler. Sahabeler Allah onlardan razı olsun diyorlar. Rabbim bizleri onlara inşaallah cennette komşo etsin. Amin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söz geçiğinden geçmiş, onun ahlakıyla yetişmiş insanlar. Bakın, Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen birkaç dua örneği okuduk ve Allah Rasulü Salam'ın Allah'tan mağfiret dilemesi, Allahım tövbeni kabul ettiye dua etmesinin ardından, bakın o yüce sahabeler Allah Azze ve Celle'ye nasıl dua ediyorlar. ا ل ل ه م 聞いてくれたら、あな ا は私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞い ه くれたら、あなたは私の د 葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞いて و れたら、あなたは私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の ك 葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の言葉を聞いてくれたら、あなたは私の言 şerli olan, şer sahibi, tesadüf sahibi kimselerle ne yapma? Birlikte yapma, beni öldürme. Ve ondan sonra ve elhikni bil ahiyar, hayırlı kimselere beni arasına kavuştur, hayırlı kimselerin arasına beni katdır. Ömer radıyallahu anhu. Yani Allah azze ve celenin Yusuf aleyhisselamın diliyle ve elhikni bil salihin beni Salih kimselere kavuştur. Onların arasına kat diyerek ne yapıyor? Dua ediyor. Yani beni hayırlı amel işlemeye sevk et. Beni hayırlı amel yapmada beni muvaffak kıl. Ve ahirette de beni o iyi kimselerle haşret. O iyi kimselerin arasına kat diyerek ne yapıyor? Hazreti Ömer radıyallahu anhunun İşte bu şekilde duası kardeşlerim. Duayı olan hırsları iyi kimselerle birlikte olmanın ve iyi bir kimse olarak Allah'a Müslüman olarak iman ehli olarak ölmedeki hırsına bakın kardeşlerim. Ya Rabbi sakın beni kötülerin arasına katma. Beni iyilerle öldür. İyilerin arasına kat ve beni de hayırlı amel işlemeye ne yap? Sevket, o şevki, o muavfakiyeti bana ver ya Rabbi diyerek ne yapıyor? Burada Ömer radıyallahu anhu dua ediyor. Yani hayırlı kimselerle birlikte olma ve şerli kimselerden uzak durma ile alakalı Hazret Ömer radıyallahu anhunun duasıdır kardeşlerim. Biz de inşallah böyle dua edelim. アメリカの人たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ ا たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ ي たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ س たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな ا は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな Bizi İslam ve selamet yolundaydı. Karanlıktan kurtarıp nuru ulaştı. Gizli ve açık bütün kötülüklerimizi bizden uzaklaştı. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve nesillerimizi bizim için mübarek ve bereketli kalın.、Hmm. Tevbemizi kabul et.、Hmm. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve merhamet sahibi olansın. Evet. bizi verdiğin nimetlere şükredenlerden ve onları dağılmaya hatırlayıp övenlerden kılın. Nimetini üzerimizde tamamla. Amin. Evet. Ne güzel dualar değil mi kardeşlerim? Ki sahabelerin bütün、e, duaları bu şekilde. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam、e, talebeleri yetiştirdiği kimseler. Abdullah ibn-i Amer radiyallahu anhuma şöyle çokça dua ederdi diyor sahaber adıyla Allahu an yani bütün bu güzellikleri toplayan duaları bir araya getirir ve bu şekilde dua ederdi. Şimdi duayı tek tek ele alalım. Diyor ki Rabben a'cılip beynana, yarabbi bizim aramızı ne yap istihile? Yani Müslümanların kalplerini birbirine ülfete ile. Ve onların arasını ne yap? Her zaman düzelt. Yani öyle ki arada Müslüman kardeşlerin, Müslümanların arasında daima ülfet olsun, daima muhabbet olsun ve daima birlik olsun, ayrılık olmasın. Ya Rabbi bizlerimiz kalplerini aramızı düzelt ıslah eyle. Daima muhabbet olsun, sevgi olsun, birliktelik olsun. Ve devam ederken diyor ki, アブドゥルーアマーアドゥルーアンハマーウェッティナースヴィルーアサラームイア l ーイスナムヨーロンダ l ビズムウォーフ e カイレーイアニービトゥル e クラーラーカイデナーリーレーワジプラ a リーレーイアプル e スイゲレーキャンビトゥルーヘルシェイレーイ i ナムビズコーライラシ a ルデイスナムビズムウォーファカイ i ーディアド e アアアアアアブドゥルーアアアアアンハマーウォー bizi küfür, şirk, her türlü fıs, her türlü isyan, zulmetinden, karanlığından, İslam nuru na, iman nuru na, tevhid nuru na, itahat nuru na bizleri eliştir ki bu da nedir ancak ve ancak İslam'la gerçekleşir. Sonra wassrif anfal fawahisha yani her türlü çirkin söz ve her türlü çirkin amelden, sözden ve amelden Bizleri uzaklaştır Ya Rabbi. وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Yani gizli olan, açık olan ne kadar kötü amel ve kötü söz varsa hepsini bizden uzaklaştır Ya Rabbi. وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبُنَا Ya Rabbi bizlerin için kulaklarımızı, gözlerimizi ve kalplerimizi senin itaatinde eyle Ya Rabbi diye ne yapıyor? dua ediyor çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi göz zina eder, kulak zina eder ve kalpte bir、e, vücutta bir et parçası vardır. Eğer o doğru olursa bütün vücut doğru olur, o eğri olursa bütün vücut eğri olur. Muhtemel ki o、e, et parçası kalptir buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden bizim gözlerimizi, kulaklarımız ve kalplerimizi وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا رَبَّنَا قُرَّةَ اَعْيُنُنْ よろしくお願いします。 Bizim için göz nuru ile, bizim için aydınlık ile. Watubaleyna, inna kanta tabwabur rahim ve tövbelerimizi kabulle ile. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden ve merhametli olansın. Bakın kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da ahlaki buydu dua etmede. Muhakkak. アラ a ゼゼゼゼンレレレセファトラリネアップミシュトル、ヘザマンテベセルダブルンミシュトル。ウォトバレイナ、ヤラビトベレミゼンカボレイレ。チュキエンテトウォープ、セントウォープセン、セントウベレチョクチャカボレダンセン、ベセンメハメツァヘビセン、ビゼレネアップ、メハメティネ、メハメティネジェネティネギルディン、コーランダネイレ。ウジアンナシャキリネネイメティク、ヤラビ nimetine karşı şükreden kullarından eyle. Çünkü şükür nedir? Küfrün zıttıdır kardeşlerim. Ya şükür vardır ya da küfür vardır. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلِ اِمَّا شَاكَرًا وَاِمَّا كَفُورًا Yani bizler diyor Allah Azze ve Celle insanlara ne yaptık? Doğru yolu da, hidayeti de, şerri de E, Hayrı da açıkladı ki insanlar ya、e, Allah'a şükreden müminler olsun ya da inkar eden kafirler olsun. Müsnîne biha kâilîne biha. Yani Allah Azze ve Celle'ye bu、e, üzerimize olan nimetini de ne yapmak gerekiyor? Konuşmak, anlatmak gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ Rabbinin üzerine olan nimetini söyle ikrar ettiyor Allah Azze ve Celle. Bugün birçok insanın Allah Azze ve Cellenin üzerimize vermiş olduğu nimetini inkar eden insanlar yok mu kardeşlerim? Veya güzel bir nimet geldiğinde, kazancı güzel olduğunda, parası bol olduğunda adam ne yapıyor? Allah Azze ve Cellenin üzerindeki nimetini inkar ediyor ve asıl vereni unutuyor. Ben kazandım, ben yaptım, ben düşündüm. Gece gündüz çalıştım da bu malı elde ettim diyerek ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'yi unutur oluyor. Allah korusun. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin üzerine olan nimetini konuş diyor Allah Azze ve Celle. وَاَمَّا بِنِعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Rabbinin üzerine olan nimetini de söyle. Bundan kaçınma. Sürekli Allah Azze ve Celle'ye hamd eden, sürekli Allah Azze ve Celle'ye şükreden bir dil olması gerekir. Ki biraz önceki biraz sonra gelecek rivayetler de bunları gösteren rivayetlerden. Evet. 631 Evet. アンホー、キャンディセー、アラハソルアリサラトワセラマ、メディネイ、ヒジティンデニティバラン、タウファートナアリサラトワセラマン、ウファートナカダ、ヒズメティッツ、ミッツン、カディモンネビン、アラハソルアリラトワセラマン、ヒズメティカル。ピルカデシー、キャンディンデン、ドアイステディザマン、メアカデシネ、ドアエデルケン、デデ İyi kimselerin duasını onun üzerine eyle. Ki onlar zalim ve füccar, facir kimseler olmasınlar ve geceleyin kalkan ve gündüzleyin oruç tutan kimselerden eyle. Burada günah işlemeyen ve haram işlemeyen kimselerden bahsediyor. Enes radıyallahu anhu. Demek ki kardeşlerim İnsan eğer geceleyin geceleyin kalkar gece namazı kılır ve oruç tutarsa veya hiçbir şekilde zulmetmez veya günah işlemez ise demek ki bu sıfatlara sahip olan bir kimsenin Allah katında duası edilen kimselerden duası kabul edilen kimselerden olur. Yani eğer bir kimsе Geceleyin namaz kılabiliyorsa gece namazı veya gündüzleyin oruç tutabiliyorsa veya hiç kimseye zulmetmemiş ise ve günahkar da çokça günah işleyen bir kimsede değilse Allah Azze ve Celle demek ki bu kimseler nedir? Ebrar denilen iyi kimselerin amelleridir ki Allah Azze ve Celle ne yapar onların duasını kabul eder inşaallah. Evet. 632 <gülüyor> Amr İbni Haris radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Annem beni Peygamber aleyhissalatü vesselama götürdü. Peygamber başımı okşadı ve bana rızık duasında bulundu. Evet. Ee, Amr İbni Hureys aslında Hureys olması gerekiyor. Sahabeden bir tanesi Ben diyor küçükken Allah Resulü benim annem elimden tuttu ve beni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a götürdü. Ve Allah'ın Resulü çocuğuma dua et dediğinde Allah Resulü diyor ki sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim diyor başımı okşadı ve bana rızık vermesini Allah'tan veya bereket vermesi için dua etti diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Kendisine. Demek ki kardeşlerim küçük bir kimsenin başını okşamak ve onun için、e, rızık Allah'ım hayırlı helal rızık ver diye dua etmek nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı sünnetlerden bir tanesi. Evet 633. Enes Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayet edildiğine göre Zaviyye'de bulunduğu bir gün Enes'e şöyle dediler. kendilerinde dua etmen için bir grup kardeşin Basra'dan geldiler. Nesi onlara şöyle dua etti: Allah'ım bizi barıştır, bizi merhamet et, dünyada da ahirette de bize iyilik ver. bizi iyilikler, ateş bizi azabı, ateşe azabından koru. Basralar ondan daha çok dua istediler. Nesi de yaptığı dua'nın aynısını tekrarlıyor. Eğer bu isteğiniz sevilirse size, size dünyanın ve ahiretin hayırlı olmasını gerektirir. Evet, kardeşlerim.、E Zaviyek yeri Basra'ya yakın bir yerdir ki insanlar uzak yerden sif sahabeye yani en esraddi Allahu anhuya sif kendilerine dua etmesi için kendisini ziyaret ediyorlar. Kardeşlerin biliyorsunuz kabul edilen dualardan bir tanesi de gidip yaşayan salih bir kimseden dua istenebilir bu yani geçerli olan. vesilelerden bir tanesi yasak olan sadece türbelere gidip onlardan bir şeyler beklemektir. Ama salih bildiğiniz, iyi bildiğiniz bir kimseye gidip işte bana dua et demek güzel bir şeydir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ki insanlar da Enes bin Malik radiyallahu anhu'ya gitmiş ve onlardan kendisine dua etmelerini istemiştir. Bakınız Enes radiyallahu anhu nasıl dua ediyor. Diyor ki اللهم اغفر لنا ورحمنا اتنا في عذاب アラハマフィルナーワーハマナヤラビビズレバシタビズレラマハメテイラワーティナフィッドニアハサナ ا フィラヒラタハサナウォキナアダバナラビビズレヘムデニアダイネキヴェルヘムデアヒラタイネキヴェルデビズィジェハネムアザーブンダンコロカディステルン ا ネスロディアロハンウォダンギャランディヴァイエテルディューキーキャンディシーアラハソル ل リエイサラトウィスサラムン アメン。 Böyle çokça dua ettiğini rivayet eden Enes radıyallahu anhu uzak diyarlardan kendisine dua etmesi, kendilerine dua etmesi için gelen topluluğa da aynı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu duasıyla dua ediyor. Ya Rabbi bizleri bağışla, bizlerin tövbesini kabul ve bizlere merhamet eyle, bize hem dünyada iyilik ver hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından tutun. Koru. Ya kardeşlerim buradaki Hasan'e dediğimiz iyilik kelimesini、e, bazı alimler farklı şekillerde yorumlamışlardır. Hasan al Basri, rahimuhullah, diyor ki bu yani bize din iyilik ver derken bundan maksat ilim ve dünyada ilim ve ibadettir. Akşerette ise cennettir demiştir. Demiştir Hasan al Basri, rahimuhullah. Bazı alimler de bunu bu şekilde söylemişlerdir. Yani Ya Rabbi bize dünyada ilim ve ibadet, ahirette de cennetini ver. Bu şekilde mana vermişlerdir. Demek ki bir başkası da hasene dediğimiz iyilik kelimesini söylerken onlara yani dünyadayken afiyet ve ve salih bir zevce de buna girer demişlerdir. Ahirette de Cennet olduğunu söylemişlerdir. Allah hepsinden、e, razı olsun. Allah hepsine merhamete ilesin inşallah. Evet, duanın sonunda da vakına azabın nar, yarabbi bizleri de cehennem azabından koru dierek ne yapmışlardır?、E, Duay etmiştir. Ya Rabbi her ne kadar bizde eksik ve kusurlarımız varsa da bizleri bağışla ve bu yaptığımız günahlarımızdan dolayı bizi azaba çekme, bizi cehennem azabından koru Ya Rabbi diyerek ne yapmıştır? Dua etmiştir ve aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da duası bu olmuştur. İnsanlar diyorlar ki ey Enes bize daha fazla dua et, bundan fazlasını bizim için dua et dediklerinde diyor ki Enes radıyallahu anhü, Eğer bu size verilirse hakikaten size dünyanın ve ahiretin hayrı verilmiştir diyor. Yani Ya Rabbi bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Eğer Allah Azze ve Celle sizin bu duanızı kabul ederse hakikaten size hem dünyanın iyiliği verilmiş hem de ahiretin iyiliği verilmiştir. Rabbimiz bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizleri verir. Cehennem azabından koru ya Rabbi. Amin. Evet. 634. Enes ibni Malik'ten Allah ondan razı olsun anlatıyor. Peygamber Salamullah aleyhi ve sellem bir ağacın dalını tutup silkeleydi, ama ağacın yaprakları dökülmedi. Sonra bir daha silkeleydi, yine dökülmedi. Sonra şöyle buydu. Bismillah, Alhamdulillah ve La ilaha illallah. Sözleri ağacın yaprakları döktüğü gibi bu günahların döke. Evet, eğer bir kimsə ikhlaslı bir şekilde, Subhanallah, Alhamdulillah ve La ilaha illallah der ise ki biliyorsunuz kardeşlerim Allah katında zikrin en faziletlisı olan sözler bunlardır. Subhanallah, Alhamdulillah ve La ilaha illallah. Eğer diyor kimsə, bir kimsə Bu sözleri söyler ise Allah'a ikhlaslı bir şekilde sevabının yalnızca Allah Azze ve Celle'den bekleyerek bu sözleri söylerse, tıpkı diyor, bir ağacın yapraklarının döküldüğü gibi bir kulda da bir Müslüman'da da o şekilde günahları dökülür. Şimdi kardeşlerim düşünün insan ne kadar çok başıboş yani、e, gereksiz laflar konuşuyor, öyle değil mi? Yani. her anımızda, her şeyimizde. Bırakın böyle、e, gelişi güzel söz söylemeyi veya birisinin kıybetini yapmayı veya laf taşımayı insan onun yerine otursun. Subhanallah, Alhamdülillah, La ilaha illallah tesin. Hem kendisi için daha hayırlı ve hem de Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde haber verdiği gibi tıpkı ağaçtan yapraklar nasıl dökülüyor ise ne yapar? Aynı o şekilde insanların günahları da dökülüyor diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve kelimeler küçük, ağza hafif ama ne yapılıyor? Günahların dökülmesine vesile sebep oluyor. Subhanallah, Elhamdülillah ve La İlahe İllallah. 635 zayıf kardeşlerim. 636 hangisi onu bir okurmuyorsun. <gülüyor> Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin yüz defa la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüz defa subhanallah, Allah bütün eksik sıfatlardan uzaktır. Ve yüz defa Allahu Ekber, Allah en büyüktür diyerek Allah'ı anması, on köleyi azalt etmekten ve yedi deveyi kurban etmekten kendisi için daha hayırlıdır. Evet 635, sen hangisini okudun? 636. Evet 635 sayf kardeşler, evet 637 sayf. Enes bin Mahallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelip, Ey Allah'ın Resulü, hangi dua daha faziletidir diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan dünya ve ahiyette af ve afiyet dilemendik. Adam ertesi gün tekrar gelerek, Ey Allah'ın Resulü, hangi dua daha faziletidir diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan dünya ve ahirette aff ve afiyet dilemendir. Sana dünya ve ahirette afiyet verildiği zaman muhakkak kurtulun demek. Evet. Sahabe geliyor ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'da veselama dua'nın en üstüsünü üstününü öğrenmek istiyor. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam günahın en üstününü Aleyhi Selam'ı öğretirken diyor ki. Allah'tan af dile, yani günahından dolayı Allah Azze ve Celle'nin seni cezalandırmamasını iste. Ya Rabbi, günahım çokdur, ama sen beni affine ve günahından dolayı beni hesaba çekme, beni cezalandırma demem, demendir dır. Ve afiyet et ve dünya ve âhire. Ve dünya ve âhiretten âhirette ken ne yapmandır? Afiyet dilemendir. Kardeşlerim afiyet Sevilmeyen söz ve amellerden selamette olmak demektir. Allah selametlik versin yani her kötü söz ve amelden seni beri eylesin demektir. Ve bu da her türlü şerrin gelecekte ve geçmişte her türlü şeyden şerden hayır olmayandan uzak olmayı、e, gerektirir. Sonra aynı adam ertesi gün tekrar geliyor. Ve yine ey Allah'ın Rasulü hangi dua daha üstündür hangi duayla dua ettiğim dediğinde yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan af ve afiyet iste hem dünyada hem de ahirette diye ne yapıyor ee, cevap veriyor ki bu ibarelerle dua etmenin faziletini anlatan rivayetlerden bir tanesi Allah'ım bana hem dünyada ve ahirette af ve afiyet ver. Yani benim günahlarımdan dolayı beni cezalandırma ve beni her türlü çirkin söz ve amelden selamette kıl diyerek ne yapması bir Müslümanın dua etmesidir. Ve diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam eğer diyor Allah Hazreti Cenle sana dünya ve ahirette afiyet verirse muhakkak ki sen kurtulmuş olursun buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki burada オルサやに、はムカビラザーブンダン、ベッドミアヒレトラーカル、カビラザブンダン、ジェヘンナムアザブンダン、コルトルイセン、モハカキンサネアップ・シティル、コルトシャエラン・ナーン。オルムシテキブダビュクピル・ルトルシティル、アラハゼヴェジェレン・ブユードギビ、ファメンズウヒアニナー、ウォドヒル・ジャンテ。 Fakat fes, her kim cehennemden uzaklaştırılır ve cennete girdirilirse muhakkak ki o kurtuluşa ermiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ali İmran Suresi 185. ayeti kerimesinde Allah'ım bize hem dünyada hem de ahirette affersin, affeylesin ve afiyetlik versin. Amin. Evet, 638 ayet. Sana salalar elbet. Söylem şöyle buyurmuştur. Allah'a gereğin sevgileri söz şudur. Allah'a bütün eksik sıfatlardan uzak tutarım. Onun ortağı yoktur, büyük onundur. Bütün alt sevgiler ona ona aittir. Onun gücü her şeyi yeter. Güç ve kuvvet ancak Allah illedir. Allah'ı bütün eksik sıfatlardan uzak tutar ve onu ham ilim tespiyeder. Evet. Allah Rasulullah al、ah yani、A.S.A.W.A. Senin zatında hiçbir ortağın yoktur ya Rabbi. Lahul mulku, mulk sadece ve sadece sanâaittir. Vallahul hamdu, vahue ala kulli şeyin kadir, vallahoula, vallahoute illa billah. Ya Rabbi, hamt senindir ve o her şeye kadirdir. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. す l a んわわびはん دي はやらびせ l ハンドゥンイレッセにおでるか Bir kul bunu söylediği zaman Allah Azze ve Celle'ye işte en sevimli gelen sözler bunlardır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve bir rivayette Sahih-i Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muhakkak ki Allah Azze ve Celle'ye en sevimli gelen sözler subhanallahi ve bihamdihi sözüdür buyuruyor. Ve başka bir rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'a diyor en sevgili gelen sözler dört tanedir. Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber. Ve hangisinden başlarsan fark etmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah, Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği, hoşlandığı, en fazla hoşuna giden dört sözlerdir. アラザベジェルレ、ハピーレスエイレスン、インシャアラー、ブスエイデレ、l e ーレスエイレン、イクラスエイレン、ベディレネ、スレクティブスエイデレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレうレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ ya da susun buyuruyor ve insanın sadece susmak değil aynı zamanda dilini bu tür şeylerle terenmümetmesi Subhanallah Alhamdulillah La ilahe illallah Allahu akbar ve Allah en sevgili gelen Allah Azze ve Celle'nin kulunun söylediği zaman en hoşuna giden sözler bunlar kardeşlerim basit sözler değil belki de günahlarınızın bağışlanmanız bağışlanmasına ve Allah Azze ve Celle'nin arasat meydanında Sizin、e, hesabınızın kolaylaştırmamız kolaylaştırmasına hesabımızın kolay olmasına vesile olacak sözlerdir. Allah hepimizi bu sözleri söylemeye muvaffak etsin inşallah. Hem dünyada hem, hem ahirette aff ve afiyet versin. Bizi merhametiyle、e, muamele ettiği, merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eynesin amil. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi